63. İkinci cilt 13. mektup. Bu mektup Mirza Şemseddin'e yazılmıştır. Onun mektubuna cevap vermekte ve zahir alimlerinin ve tasavvuhçuların ve peygamberlerin varisleri olan râsih ilimli alimlerin halini bildirmektedir. Allahu Teala'ya hamdolsun ve onun peygamberine salât, ve selam olsun. Size ve doğru yolda olanlara dualar ederim. İhsan ederek göndermiş olduğunuz, şerefli mektubunuzu, kıymetli kardeşim, Şeyh Muhammed Tahir getirdi. Okuyunca, bizleri sevindirdi. Sizinle buluşuncaya kadar, mektubattaki nasihat verici mektupları okumaktayım, diyorsunuz. Kıymetli efendim! Nasihat vermek dinimizin birinci vazifesidir ve Peygamberlerin en üstününe uymaktır. Ona ve hepsine üstün dualar ve her türlü selamlar olsun. Alimlerin dinden ellerine geçen şey ve Rasulullah'a uymaları önce itikatlarını düzeltmektir. Sonra ahkamı İslamiye bilgilerini öğrenmek ve öğrendiklerini yapmaktır. Tasavvuf büyüklerinin ellerine geçen ise âlimlerin kavuştukları ile birlikte haller ve ve tasavvuf bilgileri ve marifetleridir. Peygamberlerin varisleri oldukları müjdelenmiş olan ulamayı rasihinin dinden ve Rasulullah'a uymaktan ellerine geçenlere gelince bunlara Din alimlerinin ve tasavvufçuların kavuştukları nasip olduğu gibi kendilerine nice gizli ve ince bilgiler de ihsan edilmiştir. Bu gizli ve ince bilgiler Kur'an'ı ı Kerim'deki müteşabihat denilen örtülü, kapalı ayetlerle gösterilmektedir. Tevil ederek yani mealen bildirilmişlerdir. Ehli sünnet alimleri açık bildirilmemiş olan yani manaları şüpheli olan ayet-i kerimeleri tevil etmişlerdir. Tevil bir kelimenin muhtelif manalarından İslamiyete uygun olanı seçmektir. Resulullah'a tam uyan bu rasih ilimle büyüklerdir. Peygamberlerin varisleri yalnız bunlardır. Resulullah'a tam uydukları için ve peygamberlere varis oldukları için peygamberlere ihsan olunan nimetlerden bunlara da pay düşmektedir. O büyüklerin gizli bilgileri bunlara da duyurulmaktadır. Bunun için ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir. Müjdesiyle şereflenmişlerdir. Bu hadisi şerifin sahih olduğu kitabımızın ikinci kısmının 5. maddesinde de yazılıdır. O halde siz de peygamberlerin en üstününün ve alemlerin Rabbinin sevgilisinin yoluna sarılınız. Böylece saadet derecelerinin en yükseği olan ona varis olmak derecesine kavuşmaya çalışınız.